Thank you. Elhamdülillah ve salat ve selamü ala Rasulullah, selamu aleykum ve rahmetullah ve barakatun. Bugün inşallah on hadisten devam edeceğiz. Anjābri ibn Abdullah El Ensari radhiyallahu anhuma Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anhu <gülüyor> rivayet ediyor. Dedi ki, Kale Khatabana Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bize bir hutbesinde veya bir hitabında Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra Allah'a ve esna alayhi thumma kal sonra dedi. Yani elhamdülillah dedikten ve Allah'a senâ ve övgüde bulunduktan sonra şöyle dedi. İnne afdal el hadi hadi Muhammedin ve şerrü'l umuri muhtesatüha ve kulle bid'atin dalale. Bu hadis başka yollardan da rivayet edilmiştir. Uzun bir hadisin sadece bir kısmıdır. Bu kısmı almasının sebebi dariminin buraya isim verdiği baba uygun olduğu için bu cümleyi oradan alıyor. Daha sonra hadisin diğer kısımlarını rivayet ediyor. Bu Müslüman da rivayet ettiler aynı zamanda. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. Sallallahu aleyhi Vesselam İşlerin en şerrisi de sonradan uyurulandır. Ve kullu bid'atin dalaleh. Ebu Hüreyre rivayetinde de yani Ebu Hüreyre'nin tefsirinde de daha sonraki derslerde de görürüz inşallah. Orada da ve kullu bid'atin dalaleh ve kullu kullu Bütün dalaletlerde ateşte burada hediyinden kasıt inne aftal el hediy hedi kelimesiyle hidayet kelimesi kök olarak aynı kelimeden türemiştir heda yol gösterdi hidayet etti hedi ise o yol üzerinde olmanın bir sıfatıdır o sıfat nedir Rasulullah aleyhissellem'in sünnetinin tarifi sünnetinin hususiyeti oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde de kendi yolunun ne olduğunu ne yapmış bize tarif etmiştir. İşlerin en şerlisinden kasıt mümin için, müslüman için hem dünya hem ahirette şer olduğu için birisinin adı hedi birisinin adı şer İman ve hidayet olan, Resul'a ittiba olan adı hedi, ama dalalet ve sapkınlık olan, sonradan insanların uydurduğu şey, tabi din adına uydurulan, dikkat edin, dünyalık şeyler adına yapılan şeyler uydurma değil. Yani bu binayı şu şekilde siz bugün inşa edersiniz, bir başka mühendis başka türlü inşa eder. Buna bidat denmez. Buna dinde dalalet denmez. Madem ki Resulullah'ın sünnetinden söz etti hadis, o halde Resulullah'ın hadis sünnetinin hedginin yani izlediği yolun karşılığında veya ona karşı, ona muhalif olarak veya onu küçümsemek veya onu hafife almak manasında olan yolların adıdır. Muhtesat. Sonradan ihtisas edilmiş uydurulmuş olan yollar. Bunlar din çerçevesinde, din adına, Resulullah adına söylenen ve asla aslı olmayan şeyler. Dikkat edin, işlerin en şerlisi sonradan uydurulandır. Müslümanların hayatına bakın. <gülüyor> Resulullah'ın kıldığı namaz, Resulullah'ın namazının şekli Resulullah'ın duası nerede nasıl dua etmiş? Ne için nasıl dua etmiş? Duasında kullandığı lafızlar, zikrettiği lafızlar vakitlere, zamanlara, münasebetlere denk gelecek şekilde. Haç'ta, Arafat'ta, Umre'de Kabe'yi tavaf ederken, Kabe'yi Kabe görürken, yola çıkarken, yolda konaklarken, efendim konakladığı yerden ayrılırken, abdest alırken, abdestten sonra abdestte Buna benzer değil mi? Birçok işlerinde, günlük işlerinin tamamında veya ömrü içerisinde Resulullah'ın ibadetleri, amelleri ve sözlerine bakın. Bugün din olacak olan şey varsa ve Müslümanlar önüne din olarak koymak, konulması gereken şey varsa bizim işlediğimiz, bizim uydurduğumuz bir amel olamaz bu. Bunun ancak ve ancak Resulullah'tan bize gelen bir ilimden bir esinti alması, bir hidayet alması, değil mi? Bir irşat alması gerekir. Kimin irşadı ile olacak? Resulullah'ın irşadıyla. ile. Resulullah'ın irşatlığını, yani onun mürşid oluşunu tabiri caizse, onun hadi oluşunu küçümsediğimiz için yüz binlerce mürşid türemiş. Dağdaki çoban da mürşit. Anlaşıldı mı? Zalimleri seven adam da mürşit. Kafirlerden yana olan da mürşit. Bidat ehli olan da mürşit. Dalalet ve sapkınlık eli olan da mürşit. Müritlerini raks ettiren, oynatıran da mürşit. Ne dedi? İnne afdalel hedi. Bir hadiste de inne hayrel hedi Muhammed'in. Onun için Erba biddin Sari'nin hadisinde de geçer. Orada hayral hedi. Hediyin yolların en hayırlısı. Resulullah böyle demişti. Hadis anlatıyor adam. Ve cahil. Sen hadis hakkında konuşamazsın. Sen mertebeni ve dereceni bileceksin. Ona göre hitap edeceksin. Sen mukallitsin. Sen ne Kur'an'dan ne hadisten anlarsın. Sen alimler, muttaki Allah'tan korkan Rabbani alimler ne derlerse ona uymak zorundasın. Rabbani alimde Allah ve Resulü ve müminleri ve sahabeyi seven Allah'a, Resulüne, ashabına düşman olanlara düşman olan Rabbani alimdir. Helala haram kılmayan, harama da helal demeyen adam. alim, Bu Rabbani alimdir. Sahabenin ahlakı Sahabenin dini üzere olan alimlere Rabbani alim denir. Ve alimler siretleriyle, biçimleriyle, şekilleriyle Resulullah'a ve ashabına benzeyecekler. Romalı papazlara, Romalı kahinlere, Vatikanın alimlerine, Vatikanın papazlarına Müslümanların alimleri benzememeli. Onun için medyada emperyalistlerin, zalimlerin, siyonistlerin alimleri... Çıkıyorlar, fetva veriyorlar, hadis hakkında konuşuyorlar, Kur'an hakkında konuşuyorlar Ve bu zavallı ümmet de onları dinliyor, dalalete düşüyor Onun için hediyin ne olduğunu, yolun ne olduğunu Müslümanlara öğretmek mecburiyetindeyiz Bunu söylemekle mükellefiz bir başka rivayette Bilaz İbn Isme diyor ki ben Abdullah İbn Mesud'u şöyle derken duydum. Semi'tu Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu yakul şöyle diyordum. Ve kana idha kana 'ashiyetul khamis liyletel cum'ati. Qama fekâl إن أصدق القول قول الله عز وجل وإن أحسن الهدي هدي محمد وشقي من شقي في بطن أمه وإن شر الرواية رواية الكذب وشر الأمير محتفاتها وكل ما هو آت قريب Abdullah bin Mesud Cuma gecesi yani Perşembe akşamı Olduğunda kalkar Ve onun dersi olurdu Sohbeti olurdu sahabeye Derdi ki Sözlerin en sadıkı En doğrusu Hak olanı Allah'ın kavlidir Allah'ın sözüdür Hidayetlerin yollarında en hayırlısı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hediye hidayeti ve yoludur. Şakî yani ahirette azap görecek ve rahmetten uzak olacak, olacak kimse annesinin karnındayken ruh üflendiğinde ezelde Allah'ın takdiri ile ömrünün iman veya ömrünün dalalet üzere hayatının dalalet üzere mühürleneceği kimsedir. İnsanların söyledikleri, konuştukları şeyin en kötüsü yalandır. Ve işlerin en şerlisi, en kötüsü uydurulanıdır. Bilin ki, her gelişi vaat edilmiş olan şey yakındır. Kur'an'da ve sünnette her gelişi vaat edilen şey uzak değil, mutlaka gelecektir. O çok yakındır. Burada. arada... Muhammed İbni Sirin'den rahmetullah aleyh'ten bir söz naklediyor İmam Darimi. Diyor ki: Muhammed İbni Sirin قال: ما أخذ رجلٌ ببدعةٍ فرجع سنة. Bid'ate sarılan hiçbir kimse, bir adam olmasın ki o bid'ate sarıldıktan sonra tekrar yeniden sünnete dönsün. Gerçekten bu böyle. Ancak kime Allah mağfiret etmişse o bundan üstesnadır. Ama bid'atı din gibi kabul eden ve bid'atlerle dini bir amelmiş gibi amel edenlerin o bid'atten dönmeleri asla mümkün değil. Çünkü diyorlar ki bin senedir saadatımız yanlış mı yapmış? Bin senedir bu tarikatımız yanlış mı? Bin senedir bu kadar insan bu yolda yürümüş. Bin senedir bu insan bu kadar insan şunu söylemiş, bunu yapmış, şunu eylemiş. Bunlar yanlış mı diyor? Bakın, e Firavunun medeniyeti 5000 bin yıl önceydi, 6000 bin yıl önceydi. Allah Kuran'da Firavunu ve onun yardımcılarını, onun işte vezirlerini, Haman'ı ve Karını lanetlemiştir. Bak kaç bin yıl önce din dalaleti dalaletin ömrü mü olurmuş? Onun için Kur'an-ı Kerim'de Resulullah ittiba konusunda onun emirlerine tabi olma, ona uyma konusunda 30'dan fazla ayeti kerime vardır ki Kur'an'ın birçok manası da buna delalettir. Yani mana olarak ayetler bundan daha fazladır. Allah ve Resulüne itaat etmekle ilgili en az 33 ayet zikredilir. Geçen derste de okuduğumuz ayet-i kerime Alimlan'da Estağunuzu billah قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَالتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ siz Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız. Allah'ı sevdiğinizi söylediğiniz söze sadık iseniz ve gerçekten bu imanı ...taşıdığınızı iddia ediyor iseniz... ...bana uyunuz. Hiç kimsenin... ...kitap ve sünnete itiba... ...hususunda biraz bilgisi olan Müslümanların dışında... ...Türkiye'de, camiye'de giden, cemaate'de giden... ...tarikatlara da müntesip olan insanlardan... ...bir tanesinin şunu söylediğini duydunuz mu? Ben sabahleyin... ...Rasulullah'ın sünnetinden olan dersimi çekiyorum... Ben hiçbirisinden duymadım kardeşlerim. Ama mutlak olarak onlar teslim oldukları için, üstadımız, mürşidimiz, hocamız ne söylerse, Kur'an ve sünnetten olduğu için ona hesap sormaya gerek yok ki. Zaten o, zaten sünnet üzere olmasa ona mürşid denmez. Ben de çok az mürşidin derslerinde Allah'ın Resulü'nün sünneti üzere zikri, ibadeti ve tefekkürü gördüm. Ama yaptıkları bütün amelleri yanlış isimleriyle Resulullah'ın doğru amellerini bağlarlar. Dikkat ediniz. Yapılan yanlış amelleri, koydukları yanlış isimleri Resulullah'ın doğru işlemiş olduğu bir şeye bağlayarak o ismi, o ifadeyi meşru kılmaya çalışırlar. Bakın, hadiste ne diyor? Fevban radıyallahu anh diyor ki, Resulullah'tan rivayet ediyor. merfu hadistir. Ennehu kale Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kale İnnemâ eğafu alâ ümmeti El e'immetel mudillin Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Ben ancak Ümmetim hakkında saptırıcı, dalalete düşürücü imamlardan korkarım. Ve i̇mamın sıfatı, sıfatlarından birisi dalalet mi? Bir insana imam dendiği zaman onun sıfatlarından birisi dalalet olamaz. Buradaki e-inmeden kasıt imamın çoğulu. E-inmeden kasıt önderler ve liderlerdir. Ümmetim hakkında en çok korktuğun kimseler insanları dalalete düşüren önderlerdir. Ama ne yazık ki bu dalalet önderlerine bu ümmet Hazreti Muhammed'den daha çok sarıldığı gibi sarılmakta, Hazreti Muhammed'den daha çok itiba ettiği itiba it, etmekten daha çok itiba ediyor. O ne derse meşru görüyorlar. Böyle şey yok. Onun için Türkiye'de Müslümanların önderleri dini yıkıyorlar. Dini harap ediyorlar. Dini tahrip ediyorlar. Dini tahrif ediyorlar, bozuyorlar ve saptırıyorlar. Kimisi ağlayarak, kimisi gülerek, kimisi helal haramı karıştırarak insanları saptırıyor. Dinde alim olan bir adam kadının örtüsünün, örtülmesinin farz olduğunu biliyorsa, çok ahmet baldırları baldırıları çıplak bir kadının bacak bacak üstüne atmış bir kadının karşısında hangi dini konuşur? Buna itibar ediyor Türkiye'nin Müslümanları. Dünyanın nifaka giren Müslümanları buna itibar ediyor. Bütün dünyada Amerika ve İsrail bunu istiyor. Nifakı, fuhşu, meşru kılmak için... Fuhuş zemininde, fahşa zeminine o din alimlerini çekiyorlar. Tan Tavi'nin Filistin'de öldürülen kadına şehit dediği gibi, Amerikalı kadın. Ezdiler ya kadın, ezildi ya, o da şehittir diyor. Ya mazlum öldürülmüş olabilir, gayrimüslim. Ama şehit midir o? Ne demek yani? Kadın demokrasi mücadelesi için geldi oraya. İnsan hakları, insan hak ve özgürlükleri için geldi. Şehit. Ama Amerika'yla savaşan Müslümanlar terörist. Müslümanların ırzını, namusunu koruyan, Kur'an'ı parçalayan, affedersiniz abdesthaneye atan, Amerikan askerlerine karşı savaşan Müslümanlar terörist. Onun için Türkiye'de Müslümanları demokrasiyle başımıza getiriyorlar ki, herkesin dilini keselim konuşmasınlar. Kendilerinden olanlara zarar gelmesin diye hep sussunlar. Kıllarını kıpırdatmasınlar. Hamas'ı yok etme savaşı verilecek. Buradan ona yarıp gidiyor adamlar. Bizim dedelerimiz de 400 yıl Kudüs'ü muhafaza etmişler. Salahaddin Eyyubi Kudüs'ün Hristiyanların elinden alınıncaya kadar, alınmasına kadar bir gün gülmemiş. Bir gün gülmemiş, tam yemek yememiş. <gülüyor> Birçok hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti hakkında korktuğu şeyleri zikretmiştir. Mesela ben ümmetim hakkında küfre ve şirke düşmelerinden daha çok ümmetimin dünya nimetlerinin üzerine açıldıktan sonra birbirleriyle mal rekabetine girmeler, dünya rekabetine girmelerinden korkarım. Bunlar muhtelif hadislerde Rasulullah'ın ümmeti hakkında en çok korktuğu şeyleri ifade etme babında, sadedinde zaman zaman ifade ettiği şeylerdir. Bunlar bunlardan bir tanesi de saptırıcı önderler. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Ayrıca Tirmizi İmam Şihab da bunu ne yapmış? Müsned'in de rivayet etmiş. El-Hakim, Buhari ve Müslim'in şartına göre sahih olduğunu söylemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Zura İbn Amr İbn Cerir Hayye binti Ebi Hayye'den rivayet etmiş. O da dedi ki, Galet Dakhala aleyna biz Öyle vakti sıcakta Bir adam geldi bizim evimize veya avlumuza girdi. Bu insana sordum. Ey Allah'ın kulu, ey Abdullah. Nereden geliyorsun? قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي بُغَاءٍ لَنَا فَمْتَلَقَ صَاحِبِي يَبْغِي وَدَخَلْتُ اَنَا Bir hayvanımız ve bir şeyimizi kaybetmiştik. Ben ve bir arkadaşım buralarda bakınırken arkadaşım Bakarken sağa sola. Ben de bir gölge bulabilir miyim? Ve eşrabü mineşşarabi bir içecek bulup da içebilir miyim diye bu tarafa, bu haneye yöneldim. Kadın diyor ki: Fekumtu ila lubeyneti, lübeynetin hamidatin. Ekşi bir ayran. Veya yoğurt. Kalktım onu onlara hazırlayın vererde. Ve rübbama gâlet. Bu râvinin sözü. Yani muhtemel ki o kadın şöyle de dedi. Fa kumtu ila bahyatin hamidatin fesaqaytuhu minha fe şeribava şeribtu. O adama getirdim onu. Oradan işte kırba'dan herhangi neyse biraz ekşi olan o ayran ve yoğurt. Ayran olma ihtimali büyük. Onu verdim, o içti, o da içmiş. Qalet ve tavsamtu fe o insanda hayır emaretleri gördüm. Yani iffet ve din alameti gördüm. Ona şöyle sordum dedim. "Fakultu ya Abdullah men ente? Ey Allah'ın kulu sen kimsin? Feqala ana Ebu Bekr. Radiyallahu anhu. Fequltu ente Ebu Bekr Sahip Rasulullah'ın ki semittü Sen misin? Rasulullah'ın sahibi, arkadaşı olduğu söylenen Ebubekir. Kâle naam. Evet dedi. Kâlet fe zekertu gazwana Khaf Aman. وغزوة بعضنا بعضا في الجاهليه kadın diyor ki ben ona haf am kabilesiyle olan gazvemizi ve cahiliye'de birbirimizle olan savaşımızı zikrettim hatırlattım ve ma allahu bi min al'fati ve atnab alfasatiyi ve shabbaka ibn aun asabi'ahu ibn aun Muhammed bin aun ne yaptı bu rivayetin içinde bulunan ravilerden bir tanesi o kadının bu sözlerini anlatırken e, kadın e, ayrıca <gülüyor> ne kadar fakirlerken sonradan çadır sahibi olduklarını, varlık imkan sahibi olduklarını zikrediyor. Muhammed bin i şöyle yapıyor. وَوَصَفَهُ لَنَا مُعَاذٌ وَشَبَّكَ أَحْمَدٌ كَمَلْ Ahmed ibn Hanbel'de aynı. Buna hadis, müteselsil hadis denir. Sahabenin yaptığı, ravinin yaptığı veya Resulullah'ın yaptığı bir fiili Hadis esnasında tekrar etmeye teselsül denir. Ahmed bin Hamel de böyle yaptı. Fakulti ya Abdullah, hatta meta tera emran nasihada. Yani bizim bu güzel ahvalimizin ne zaman kadar devam edebileceğini düşünürsün, görürsün. Bu ahvalimiz ne zamana kadar gider? Ne dersin? Nasıl görüyorsun? Kula mastaqametile imtuh. Kultu mel imtuh. Ebu Bekir diyor ki, imamları, önderleri, istikamet üzere oldukları sürece. İstikamet nedir diye sormuyor kadın. İmamlar kimdir diyor. قال امار ايت السيدة يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه فمستاقم اولائك El-Hiva burada bir ev anlamında garip bir kelime hadisteki garaib denen kelimelerden sen diyor bir efendiyi, bir önderi, seyidi herhangi bir toplulukta, herhangi bir e, cemaatte olduğunda insanların ona ittiba edip uyduklarını görmez misin? Ve onların buna itaat ederek, uyarak istikamet gördüklerini işte iman budur. Önder. Ebu Derda'dan aynı hadis geliyor. Diyor ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna اَخْوَ فَمَا a'khafu عَلَيْكُمْ اَلْ اَا اِمَّةَ Gerçekten sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, sizin dininiz hakkında kendilerinin zararlarından, fitnelerinden en kork. En çok korktuğum kimseler saptırıcı olan önderler, imamlar. Peki sapkınlık ne? Doğruluk ne? Nasıl bileceğiz? Herkesin sahip olduğu düşünceyi doğru kabul etmesi, herkesin yolunun yolunu doğru olduğunu iddia etmesi ve bu yola sahip çıkması, bu yönteme sahip çıkması halinde. Ne yapacağız? Doğru kim? Hak üzere olan kim? Şunu bilin ki hiçbir zaman bizler doğru ve hak üzere görülmeyeceğiz. Çünkü sonradan din edinilen şeyi reddediyoruz. Sonradan Müslümanlara din ve şeriat... İbadet ve zikir gibi gösterilmeye çalışan birçok şeyi kabul etmiyorsunuz. Kabul etmeyince de sizler insanların gözünde yanlış yolda olacaksınız. Size yanlış denilecek. İnsanlar birbirlerinin yanlışta olduğunu göre göre de herkes kendi yoluna doğru yol diyecek. Kullu hizmin bima ledeyhim ferihun. Sadakallahu aleyhi her hizip, her cemaat ve topluluk bimâ önlerinde olan, ellerinde olan, sahip oldukları şeyin doğru olduğunu bilip, onunla şımaracaklar ve övülecekler Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihun her hizip kendi elinde olanla sevinecek, şımaracak, böbürlenecek gibi. Hepsi haksa, bunu yapmaları doğru değil. Hepsi haksa, yanlış kim? Hangisi hak bunların içinde? Hak olan, doğru yolda olan Müslümanlar, iman ehli kimseler, hak için mücadele ederler, onun için canları ve mallarını bu yola koyarlarsa, onlar hak üzere olanlardır canlarını, mallarını koruyanlar, muhafaza etmeye çalışanlar ve aynı zamanda da din üzere olduğunu söyleyenler, doğru yol üzere olduğunu söyleyenler aslında yanlış yolda olanlardır. Bunu yazdık bir kitabımızda. Bir minare için ne kadar milyarlar veriliyor? Bir minare. Şu minarenin, şu caminin minaresi Kuyubaşı'nın bunun minaresinin bir tanesini birisi demiş ki ben yaptıracağım ama demiş benim adımı yazacaksınız minareye. Anlaşıldı mı? Derdi ne? O minare en az 60-70 milyardır. Evet. basitle yapılmaz yani. Hadi siz 25 milyar, 30 milyar deyin. Bu adam 30 milyarlık kitap alıp bir camiye koysa ya. Trilyonlara mal olan camilerin içinde kaç tane fıkıh kitabı var? Kaç hadis kitabı var? Bırakın onu onu anlayacak zaten adam da yok o camilerde. Pekala. Hani Allah'ın yolundaydık biz? En doğru yolda bu camileri dolduran Müslümanlarsa, en doğru dinin bu camilerde olması gerekirdi. En takva caminin bu Müslümanların gittiği caminin olması gerekirdi. Resulullah'ın mescidi, ashabının mescidi gibi olması gerekirdi. Yahudilerle, Hristiyanlarla, Katoliklerle, Protestanlarla yarışa girmişiz, Camilere trilyonlar harcanıyor, o camilerde bir gün fıkıh anlatılmıyor, bir gün hadis anlatılmıyor, bir gün Kur'an anlatılmıyor. Hayvanları koruma günü, çevreyi koruma günü, falanı anma günü, filanın ölüm günü, filanın doğum günü, cumhuriyet, demokrasi, laiklik hoşgörü, diyalog. Ne oldunuz? Dedeleriniz dünyayı katletti, kılıçtan geçirdi İslam için. Nasıl köle oldunuz dedelerinizle savaşan adamların önünde? Nasıl teslim oldunuz? İşte saptırıcı eğimme, saptırıcı dalalet önderleri, imamları kimler? Bunlar. Konuştuğunuz zaman siz sapkın olursunuz, terörist olursunuz, aşırı olursunuz, radikal olursunuz. Hakkı söylediğiniz zaman vallahi düşmanlık edeceklerdir bunların yüzünden Türkiye'den İslam'ın gömleği, yılanın gömleğini attığı gibi çekiliyor. Bu düşüncemden, bu inancımdan vazgeçmedim, daha da kuvvetlendi bu zannım. Türkiye, İslam'dan gömleğini sıyırıyor. Türkiye Müslümanları İslam'ın gömleğini atıyorlar. Samimi söylüyorum. Ya on defa umreye gidiyor. Ne işin var kardeşim? Her sene hac yapıyor. Ne işin var kardeşim senin? Al hanımını git beş yıldızı bir deniz oteline. Sen işin ne umrede? Her yıl umrede adam. Her Ramazan umrede. Yapmayın Allah için. Bu paralarınızı bir yere verin. Bir şey için kullanın. Bu imkanlarınızı, bu maddiyatınızı. Kıyamet gelmeden, başınıza büyük bela, musibet, şer gelmeden. Gelmiş de haberleri yok. Daha gözle görecekleri şey gelsin istiyorlar. Kays ibn Abi Hazim diyor ki Dakhela aleyna Ebu Bakır radıyallahu anhu Ebu Bakr radıyallahu anhu bizim yanımıza geldi. Ala imraatin min ahmese yukalü lehe zeynebu Bizim kabilemize, aşiretimize geldi ya da mahallemize. Ahmet kabilesinden kendisine Zeynep denilen bir hanımın yanına geldi. Kale ferra'ahe la tetekellemû. Geldi ama kadın konuşmuyor. Yani konuşmak istedi, kadın konuşuyor. Fekale ma leha la tetekellemû. Kalu nevet haccaten musmaten. musmateten Ya... <gülüyor> dediler ki bu kadın hacca niyet etti. Hacca gidip gelince kadar kimseyle konuşmamaya ne yaptı? Niyet. niyet etti. Nezir. Fa qala laha Kadına dedi ki ey kadın niye konuşmama orucu tutuyorsun? <gülüyor> Konuş. Fe inna hadha la yahill. Zira bu, helal değildir. bu min amelil cahiliye cahiliyenin amelindendir. <gülüyor> ne yapmış kadıncağız? Kötü bir şey yaptı mı? Kimse zarar veren bir şey yaptı mı? Yok. Hacca gidip gelinceye kadar konuşmayacağım demiş. Pekela. Ey Allah'ın kadını. <gülüyor> Emet Allah. Allah mı senden bunu istedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi istedi? Resulullah böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı. Pekela, sen neden ibadet olan bir amelin içerisine Allah ve Rasulünün yap söylemediğini, yapın demediğini yapıp edip koyuyorsun? Bugün dinin bozulmasının en büyük sebebi bu işte bakın ta o zaman başlamış. Cahiliye geleneği, cahiliye adeti o zaman başlamış. Yahudilere dikkat ettiniz mi televizyonlarda şimdi görürsünüz eskiden bilmediğiniz için, görmediğiniz için çoğunuz, çoğumuz. Biz anlatırken diyorlar ki masal anlatıyor bu adam sapkın. Evliya inkar eden bir adam Evliya inkar ediyormuşuz biz Evliya var biz Evliya inkar ediyoruz Şarkı yok, türkü yok Dans etmeyin Allah'ı zikrederken dedin mi Evliya inkar ettin Hepsi Büyük büyük İslam üniversitelerinde Büyük büyük İslam medreselerinde okumuşlar Hemen biliyorlar seni sapkın olduğunu O kadar hikmet ve ilim sahipleri ki Bu adamlar Fatiha'yı okumayı bilmezler Sübhaneke'yi okumayı bilmez çoğu. Ama sizin sapkın ve dalalette olduğunuzu çok iyi bilirler. O kadar zekidirler. Çünkü öyle öğretilmiştir onlara. Her gittiklerinde bunu öğretirler. Her gittiklerinde bunu anlatırlar üstadları ve imamları. <gülüyor> kadın o, konuşmayacak kimseyle. Peki la bunun dine ne yararı var? E bu kadın... Cahiliye geleneğinden olan bir şey yapıyor ama kadın cahiliye mi? Kadını mı? Dinden, imandan çıkmış bir kadını hayır değil. Anma velakin Müslüman olmasına rağmen cahiliyeden olan bir geleneği tekrar İslam'da diriltmeye çalışıyor. Ebubekir radıyallahu taala onu nehyediyor. Bu kesinlikle helal değil. Adamın bir tanesi tutmuş. Güneşte oturuyor, kazıtmış kafasını. Ne yapıyor bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah gölgede gölgelememeye, binmemeye, kimseyle konuşmamaya nezirde bulundu. Söyleyin ona dedi. Gölgelensin, deveye de binsin, konuşsun. Niye? Çünkü bu İslam adeti değil. İslam geleneği, ruhbanların, kahinlerin geleneği, şamanların geleneği bu. İşte böyle bir demedik, iki demedik, üç demedik, dört demedik, beş demedik, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi. Kocaman bir tarihi birikim, çöplük ve malzeme var karşımızda. Adı menkıbe oldu, adı evliya hikayeleri oldu, adı şu oldu, adı bu oldu. Ve Resulullah'ın sünnetinin yerine girdi. ama Üstad Şeyh Efendi de diyor ki biz Sünnete göre amel ediyoruz. Sünnette tevhid vardır. Hangi müridine tevhid öğretiyorsun Şeyh Efendi? 4.444 kere tevhid kelimeyi tevhid getirin diyorum ya ben. Bak 4.444 defa kelimeyi tevhid söylüyor adam. Sen hala bana hangi tevhidten bahsediyorsun? Day verirler size. Evet, 4444 defa tevhid getiren birisinin, bir OTTÜ'de okuyan bir öğrencinin İbnisi yine de öldüğünü de biliyor musunuz? Beyin damarlarının çatladığını, bu, bu tesbihatı getireceğin deyince kadar çocuğun sağlığının gittiğini, akli dengesini bozduğunu ve öldüğünü bilir misiniz? Ben biliyorum. Ben bunu size anlattım. 14 yıl önce anlattım bunu. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah demin size emrettiğimi emrettiğim yerine getirmeye çalışınız. Gücünüz yettiğince. Değil mi? Yasakladığımdan da kaçınınız Tevhid nedir? Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah'a şirk koşmamak, Allah'a ibadette ve zikirde ki zikirde ibadet, duada ibadettir. Allah'a dua ve ibadette Hiçbir şeyi ve kimseyi Allah'a ortak koşmamak. Bunun için bizler din adına çok büyük bir zarardayız. Büyük bir hüsrandayız. Kimse bunu görmüyor. Vel asr innel insanele fî hosr. Ta o Allah Azze ve Celle. Resulullah'a innen dönemde diyor ki. Vel asri innel insanele fî hosr. <gülüyor> asra kasem olsun ki diyor Allah Azze ve Celle innel insane lefî husur bütün insanlar hüsrandadır bütün insanlık hüsrandadır illel <gülüyor> levine amenû ve amilus salihat ancak iman edip salihat olanı işleyenler bundan müstesna onlar hüsranda değil Allah birinin hasil olduğunu birinin hüsranda olduğunu, birinin kayıpta olduğunu haber verirse, bunu yalanlayacak bir kimse çıkabilir mi? Çıksın o da hüsranda. İllellezine amenu ve amilü salihat. Salihat, imanı doğrulayan bütün ameller. Dikkat edin, salihat, tevhidi, Kur'an'ı ve sünneti doğrulayan bütün ameller salih ameldir. Münafıkların, modernistlerin, müsteşriklerin Yahudileşmiş Müslümanların ve alimlerin efendim iyi işler yapanlar iyi işler salih işler değildir kardeşim. İyi işler salihat değildir. Salihat başkadır. Salih demek Allah'ın ve kulun içinde hakkı bulunmayacak. Eda edilmiş olacak yani. Allah'ın hakkı bir amelde eda edilecek kulların hakkı varsa dünyalık bir iş amelse kulların hakkı da edilmiş olacak kulun hakkı onda kalmayacak hangimiz böyle bir Müslümanız sonra Ravi diyor ki o kadın konuştu Fetekellemet ve men ente Kadın dedi ki sen kimsin? Qal: Ana min el muhacirin. Ben muhacirlerden bir adamım. Bir kimseyim. Qalet min ay el Cahiliye'den gelen, adeti yapan o kadın ne güzel soruyor. Mühacirlerin hangisinden kardeşim? Muhacir var da evvelin, ahirin hangisindensin? Hangisindensin sen? Qale min Quraysh. Qurays'tenim. Qalet ma baqawna ala hadha al-ardi. Qalet. Qalet min ayyi Quraysh? Quraysh'ın hangisindensin? Tamam, Quraysh'densin de. Quraysh'ın hangi boyundan? Ona fakiz denir Arapçada. Qala innaki la sa'ulun. Sen de amma soru sorucusun be kadın. <gülüyor> evet. Ene Ebu Bekirin. Ben Ebu Bekirim. Halet. Hemen soruyor. Bakın bakın şu kadına bakın. Ma bekauna ala hezel emri salihin lezi caallahu bihi ba'del cahiliyeti. Allahu ekber ya. Kardeş hangimiz bu soruyu soruyoruz bugün? Hocam senin görüşün ne? Şu ayet hakkında görüşünü alabilir miyim diyor. Bir fetva ver. Hocam banka faizi şunun hakkında neydi görüşün ne? Hocam ev kredisi hakkında görüşün ne? İşte hocam şöyle bir hadis var senin görüşün ne? Hep görüşümüz görüşümüz. Ya doğru yol ne o bana söyle diyen kaç kişi var? Cami hocasına gidip de ey cami hocası, ey imam, efendi bana doğru yolu göster, doğru yol nedir diyen kaç tane cami cemaatimiz var veya sizlerden Müslümanlar'da kaç kişi var? Demin cahiliyeden olan bir işi yapmaya ahit etmiş olan kadın, şimdi Ebu Bekir'e öyle bir soru soruyor ki, vallahi azim dağları deviren bir soru, dağları yerinden oynatan bir soru. Müthiş bir şey. Allahu ekber. Diyor ki Allah'ın bize gönderdiği cahiliyeden sonra gönderdiği bu salih emir, salih din, salih amel ve işitten sonra bizim beka'mız ne kadar olacak? Madem buna sen cahiliye adeti dedin ey Ebubekir. Peki pekala bu salih din, salih iş, amelin amelden sonra cahiliye'yi bırakıp geldikten sonra bizim devamımız ne kadar olacak? Soruyu görüyor musunuz? Gaybi kimse bilmez Allah'tan başka. İmanımız öyle de bunu nereye kullanıyoruz bakın. Resulullah gaybi bilmez. Yahu ya Allah öğrettiyse Kur'an'da diyor ya. İlla meni rtada min rasulin. Yani gaybların gaybını rasulüne bildiriyor. Gaybın bir cüzünü rasulüne bildirmeyecek. Gaybın küllünden olan vahyini, ilmini, kelamını rasulullahın kalbine koyan Allah gelecekle ilgili rasulullah'a, rasulüne bir şey haber vermeyecek. Şimdi onu hayır vermeyecek demezler de Derler ki, yahu bu hadis uygun değil. Bu gayetle ilgili, gelecekle ilgili bir hadistir. Resulullah böyle bir şey söylemez. Böyle bir şey diyemez. Ama kendisi bizim hakkımızda tahminlerde bulunuyor. Türkiye'nin geleceği hakkında tahminde bulunuyor. Müslümanların geleceği hakkında tahminde bulunuyor. İsrail'in, Amerika'nın geleceğini ne yapacağı tahminde bulunuyor. Bak nasıl gaybı okuyor kendisi. Ama Resulullah'a bunu layık görmüyorlar. Diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anhu, aleyhi." Yani "ala hada'l salih, ala Bu salih olan emr üzerinde bekanız, Müslümanların tabi bekası. "Mestekâmet bikum eimmetukum." İmamlarınız sizinle istikamet üzere devam ettikleri sürecidir. Yani kendileri istikamet üzere oldukları gibi sizi de istikamette tutan imamlarınız önderleriniz var olduğu sürece adam taküveytten Bahreyn'den bilmiyorum birleşik arap emirliklerinden çıkıyor fasık facir emirler filistinde hristiyanların gece yarısı dini kuddas kuddas yani kutsal tören dini kuddasına katılıyor adamlar düşünebiliyor musunuz bunlar arabistan'dan ve Arap ülkelerinden Adam gidiyor Hristiyanların gece yarısı evvelki gün yani kutsal ibadetlerine, ayinlerine katılıyor. Düşünebildiniz mi? Bu Müslümanlarla istikamet üzere giden bir önder, bir lider mi? Senin kardeşlerin orada kesiliyor, doğranıyor. Adamlar diyorlar ki gireceğiz hiçbir şey bırakmayacağız ne kurun, ne kuyar. Kökünden kazıyıp gideceğiz bu Gazze'den kurtulacağız. Kökünden kazıyacağız, bitireceğiz. Abbas'ı da kurtaracağız, Mısır'ı da kurtaracağız, Arabistan'ı da, Libya'yı da bilmiyorum şunu da. Herkesi rahat ettireceğiz. Şu haması bir yok edeceğiz. Kökünü kazıyacağız buranın. Adamlar bunu söylüyor. O da gidiyor orada yağ çekmek için, Hristiyan alemine hoş görünmek için. Yahu Müslümanlar o da kırılıp defildikten sonra sanki Hristiyanlar çok mu Ya hiç olmazsa düşmanın bir tanesi yok oldu diyecekler. Sebep? Sapkın olan önderler ümmeti böyle saptırıyorlar. Papa'nın önünde el bağlayan adamlar, özür beyan eder gibi duran adamlar Risale-i Nur hareketinin önderi oluyorlar. Dünya bize el bağlıyordu kardeşim. Dünya bize saygı duyuyordu. Dünyanın imparatorları, kralları, beğenmediğimiz Osmanlı paşalarının, padişahlarının önünde adam geliyor beş ay, üç ay, dört ay büyük elçi mektup sunamıyor. el mektubunu veremiyor. Geliyordu Fatih'in üzengisini öpüyordu, Yavuz'un üzengisini öpüyordu, atının üzengisini, ayağını öpüyordu ayağını. Doğru mu, yanlış mı? Onu konuşmuyoruz. Ama azamete bak, ama heybete bak. Nerede bu heybet şimdi? Kimde var? Ne olursunuz bir kanun çıkarın da çocuklarımız örtülü okusun ya. Lütfen ya. Bir, bir kanun çıkarın. Ne olursunuz. <gülüyor> Şimdi de böyle olduk. Ya. Kadın diyor ki imamlar nedir yani? demek ki hadisin biraz genişir rivayetin. Kâle ema kâne li kavmi ki ava şrafın yamurun fayılı ya senin kavminde yani ahmet kabilesinde şeref sahibi önder saygın kimseler yok muydu Emrettiklerinde kendilerine itaat edildiği edilen kimseler vardı Evet dedi kadın Alelu la al nasi işte Müslümanların imanları ve önderleri de nedir seni o Kaminin aşiretinin liderleri önderleri var ya onlar gibidir. Onlar neyse senin kabilenin, aşiretin liderleri, önderleri, imamları, reisleri, Müslümanlar ve insanlar üzerinde de önderlik yapanlar onlar gibidirler. Emrettiklerinde kendisine itaat edilenler. Onlar imamdır, önderdir. Komutan, alimler, yargıçlar, hakimler, kadılar, değil mi? Valiler... Ordu komutanları bunların Müslümanların emirleridir. Şimdi bizim kölelerimiz, bizim komutanlarımız, bizim amirlerimiz oldu. Bizim devlet başkanlarımız oldu. Bize kanun dayatıyor Avrupalılar ve biz de o kanun çıkarıyoruz. İslam hiç yok. Namaz kıldıkları namazın Rabbine diyor hiç yok. Ezanda duydukları Muhammed'in adı, onun dini var mı, sünneti var mı? Hiç yok. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Kimse çıkıp Avrupa Birliği ile birlikte olmayı, beraber olmanın dini hükmünü verebiliyor mu Türkiye'den? Korkumuzdan, ağzımızdan bir tek kelime çıkmaz. Bırak kelimenin yarısı çıkmaz. Allah'ın düşmanlarıyla... İslam'ın düşmanlarıyla bütünleşmek, onların kanunlarıyla kanun yapmak, onların ahlakıyla ahlaklanmak. Bunun ne demek olduğunu söyleyen bir tek alim çıkıyor mu Türkiye'de? Var mı? Ha? Hatırlıyor musunuz? Ekranlarda çıkan, camilerde konuşan bir tek alim hatırlıyor musunuz? İşte saptırılmışız. Süfyan es-Sevri rahmetullah <gülüyor> aleyh vaasil isminde tabiinden rivayet ediyor ki o da bir kadının şöyle dediğini söylüyor An imratin yuqalu laha Aiza isimli bir kadın vardı tabiinler döneminde Kadın dedi ki Ra'aytu İbn Mes'ud'u radiyallahu anhu Ben İbn Mes'ud radiyallahu anhu gördüm yusir ricale ven nisa'e yusi vasiyet ediyor er erkeklere en nisa'e ven nisa'e kadınlara çocuklarda rical olunca onlara da vasiyet ediyor men adrak ve yakul şöyle diyor men adraka minkum min imraatin ev raculin Fessemtel evvele fessemtel evvele feinnekum ala fitrati. Kadın diyor ki, ben Abdülay bin Mesud'u şöyle derken işittim. Kadın ve erkeklere nasihat ediyordu. Sizden hiçbir kadın veya hiçbir erkek olmasın ki, onun izlemesi gereken yolun ne olduğunu bilmek istiyorsa... ...ilk yola uysun. İlk yol... ...kim? Sahabe... Tabi, ...yani selef-i salih... ...selef-i salih... ...niye demiş alimlerimiz... ...onlardan... ...amelleri, ilimleri... ...fıkıhları... ...Kur'an ve sünnet üzere olan... ...alimlerimize... ...Müslümanların alimleri... Selef-i Salih isimlerini vermiştir ismini anlaşıldı mı Selef-i Salih onların salihlerine Selef-i Salih denmiş. Selef'in salih olmayanı da var yani o dönemde salih olmayan insanlar da var cehmiye var mutezile çıkmış bir hava hariciler çıkmış bunlar Selef'in salihleri mi hayır Kur'an ve sünnet üzere ve sahabenin sünnetine tabi olanlara salih olan selef denmiştir. Salih üzere olan yani. Siz eğer böyle olursanız işte o zaman fıtrat üzere olursunuz. Fıtrat üzere. Allah'ın yarattığı fıtrat üzere olursunuz. Allah hangi fıtratı esas almıştır? İslam'ı. O zaman İslam'ın fıtratı üzere olursunuz diyor. Kim? Abdullah İbn Mesud radiyallahu anhu. Bir kadının ezberlediği söze bak. Bir kadının ümmete ilettiği, naklettiği, öğrettiği, hıfz edip emaneti koruduğu söze bak. Ya rivayetçilik yapıyor bunlar da çok diyorlar. Müslümanlar bize, bizim gibi olanlara bunlar çok rivayetçi rivayetlerde şöyle denilmiş ki rivayet, yani rivayet dedikleri şey hadis ve sahabenin kavrini küçümsemek için bunlar rivayetler diyor yani bir nevi sanki Türk halkının mantığında rivayet kelimesi halkın çoğu yüzde doksan fazlası rivayeti uyduruk hikaye şeklinde anlar ama menkıbe deyince hadis gibi anlar o falan evliyanın menkıbesi falan tarikatın menkıbeleri Falan şeyhin, müridin, mürşidin menkıbesi dediğiniz zaman onu haşa peygamberin sünneti gibi kabul eder. Hiç yanlışı yok, eksiği yok sanır. Yaşanmış. Rivayeti de uyduruk zanneder. Uyduruk haber zanneder. Haşa. O mantıkla, hareketle diyorlar ki bunlar hep rivayettir. Yahu benim rivayetim din inşa etmiş. Benim rivayetim hadisi, Kur'an'ı korumuş. Sen neyi koruyorsun? Söyle bakalım. Sen Kur'an'ı ve sünneti nasıl savunup müdafaa ediyorsun? Yaşayıp hayatına nasıl tatbik ediyorsun? Bunun konuşulmasını istemezler. Onun için sık sık rivayetçilik, rivayetçilik deyip dururlar. Halbuki rivayet, Resulullah'ın ilminin, sünnetinin, hadisinin bize gelme yoludur. Bu bir ilimdir. Adam ilmi aşağılıyor. İlimi küçümsüyor. Evet. İmam Şabi rahmetullahi aleyh Ziyad ibn Hudeyr'den naklediyor. Demiş ki: "Al, gal li Ömeru Radiyallahu anh, "Hal ta'rifu ma yahdimu'l-İslam?" Hel tanrım mı yahdim İslam? sen İslam'ı neyin yıkacağını, yıktırını bilir misin? İslam'ı ne yıkacak? Ale Qultulah. Dedim ki bilmiyorum. İslam'ı neyin yıkacağını bilmiyorum. Yıkmak bina nasıl yıkılır işte eskiden işte ya halatlarla yıkarlardı ya kazma kürekle yıkarlardı değil mi ya dibine dinamit konur şimdi olduğu gibi bomba konur işte patlayıcı maddeler konur bina yıkılır değil mi temelden uçar veya üstten yıkılır bilmiyorum dedim diyor Kale dedi ki yehdimuhu zellatul alimi ve cidalul munafiki bil kitabih وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُدِلِّينَ Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı diyen minafıklar. Bu sözde haber verilenlerden sayılıyor. İslam'ı, alimin zellesi, dilinin kayması... Münafıkın Kur'an'la mücadelesi ve sapkın imamların yönetime gelip hükmetmesi İslam'ı yıkar. Kaç şeymiş İslam'ı yıkacak olan şey? Üç şey. Alimin sapması. Münafıkın Kur'an'la mücadele etmesi. Yaşar Niyo yaptığı gibi. Kur'an İslam'ı diyor. Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı. İnternet sitelerinde dolu görürsünüz. Kur'an İslam'ı diye bunlar münafık işte Resulullah bilmiyor muydu Kur'an İslam'ı diyemez miydi diyebilirdi Allah Kur'an İslam'ı dedi mi hayır Resulullah Kur'an İslam'ı dedi mi hayır sahabe Kur'an İslam'ı dedi mi hayır tabiun Kur'an İslam'ı dedi mi hayır peki de amacınız ne sizin sünnette anlatılan küfür mü sahabenin dininde olan küfür mü Tabi onun iman ettiği ilim küfür mü? Dalalet mi? Siz Kur'an'da olana İslam diyorsunuz. Kur'an dışında olana İslam demiyorsunuz. Sünnet Kuran'ın dışında değil ki. Hangi peygamberin ameli, hangi peygamberin sünneti Allah'ın gönderdiği vahyin dışındadır? Yusuf Aleyhisselam'ın verdiği haberler, tevil ettiği rüyalar, çıkan rüyaları hangisi? Allah'ın emrinin vahyinin dışında bir şeydir. Bu dinden değil mi? bir rüya yorumu peygamberin rüya yorumu rasulülüğün nebiyinin rüya yorumu Kur'an'da bize vahy olarak indirilmiş ona iman etmemiz istenmiş münafıkın Kur'anla mücadelesi bilirsiniz Tirmizide e, e, şeyde el hakimin müstedrekinde ebu Hureyre'den gelen bir hadis vardır münafık kafirle Kafirin inandığı türden fakat Kur'an'la mücadele eder diyor ona. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Anlatabildim mi? Sözüm anlaşıldı mı? Münafık, kafir gibi iman etmesine rağmen kafire karşı Kur'an'la mücadele edecek. Allahu Ekber. Kur'an diyecek, Kur'an diyecek. O gün söylenen bugün görülüyor. Bugün yaşanıyor. Onun için onlar din sadece Kur'an olandır derler. Din sadece Kur'an'dır. Kur'an'da ne varsa din olan odur. Onun dışında ki olan din değildir. Onun için Resulullah ne demiştir Tirmic'deki rivayette? Neredeyse karnı top bir adam çıkacak. Koltuğuna yaslanıp diyecek ki. Benimle sizin aranızda Kur'an'dan başka bir şey yok kardeşim. Hakem Kur'an'dır. Onda neyi helal gördüyseniz helal ancak O'dur. Onda neyi haram gördüyseniz haram ancak O'dur. Resulullah siz siz olun sakın ha sakın siz olun bunlara dikkat edin diyor. Bir hadisinde de der ki sakın sizi böylelerine uyduklarınızı görmeyeyim. Görmüş olmayayım böylelerine uyduğunuzu. Benim ve sizin arada Kur'an'dan başka bir şey yoktur. Bilin ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın haram kıldığı gibi Resulullah da haram kılar. Allah'ın Resulü haram kılar. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kılması gibidir. Onun için der ki size nedir? Yabani ehli eşek haram, yabani eşek eti helaldir. Kur'an'da yazmaz bu. Namaz rekatları yazılı değil, zekatın miktarı yazılı değil, değil mi? Neneye ne kadar miras olacağı yazılı değil. İneğin zekatı, koyunun zekatı, devenin zekatı değil mi? Bunlar yazılı değil, balın zekatı, otun zekatı yok. Miktarı yok. Elin nereden kesileceği yok. Kaç kuruşluk mal çalınında el kesilecek yok. Ha Diyorlar ki, Kur'an'ın maksadı, Gayesi zaten adaleti tahkik ettirmektir. Adalet de neyle sağlanıyorsa o da Kur'an'dır. Gördün mü Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı diyenler küfrü dahi İslam yapıyorlar. Küfrü dahi İslam gibi görüyorlar. Demokratik ve laik yasaları batılı, Allah'ı inkar eden yasaları dahi İslam'la denk görüyorlar. Onlar da adaleti sağlıyorsa o da Kur'an'ın maksadına uygundur diyor. Evet. Adamlar getiriyorlar. Burada konuşturdular işte. Son inşallah bir rivayeti okuyalım. Muhammed İbni Ali Rahmetullahi Aleyh Şöyle der: "La tujalis أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله." Muhammed bin Ali Hazret Ali'nin olur. Dinlerinde tartışan insanlarla asla oturmayın. dinlerini tartışan insanlarla asla oturmayın. Çünkü onlar Allah'ın ayetleri hakkında bilmediklerini inatla, cehaletle ve cedelle söylerler. İsterseniz şurada bir rivayetlik ki bir rivayet var. Onları da okuyayım. Çünkü babamız bitiyor. El Hasan'dan geliyor. Hasan'dan da Şerik rivayet eder. Şerik Tabi'indendir. Diyor ki: "Hasan el-Basri radıyallahu anhu قال سنتكم والله الذي لا اله الا Kendisinden başka ilah ve Rab olmayan Allah'ın adına kasemde bulunur ki sizin sünnetiniz izlemeniz gereken yol beynel gali vel jafi aşırı gidenle yani ifrat yapanla tefrit yapan arasındaki yoldur yani aşırı gidenle çok işleri en azından alan insanların izledikleri yolun arasında bir yoldur Değil mi? İfratla teflit arası bir yol. فَاسْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِيمَكُمُ اللّٰهِ Bu yol üzere olmaya sabır gösterin. Allah sizlere merhamet eylesin. فَاِنَّ اَهْلَ السُنَّةِ كَانُوا اَقَلَّ النَّاسِ ف۪ي مَا مَبَا Bu aynı zamanda Süfyan-ı sözüdür. Şurada okudum. Bilin ki çünkü sünnet ehli Geçmiş zamanlarda insanların en azıydı. En azı oldular. Çok az insan Allah'ın Resulü'nün ve sahabenin sünnetine tabi olur. وَهِمْ اَقَلُّ النَّاسِ ف۪ي مَا بَقِيَ Gerekli kalan insanların da yine en azı onlardır. اَلَّذ۪ينَ لَمْ يَذْهَبُوا ma ahl el-itrafi fi itrافهم, ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم Hatta لقوا ربهم، فكذاكم إن شاء الله فكونوا. Bu ifrat ve tefrit arasında, yani bidat bir bidat ile bir dalalat arasında olan bu fırkaların arasından giden orta bir yolu, sünnet üzere olan o cemaat. Zengin mal sahibi, mülk sahibi, israf ve debdebe içinde yaşayan insanlarla beraber olmadılar. Onların israfı gibi israfta, aşırılıkta dünya zinetini süsünü, terefini talep etmediler. Ne ve bid'at ehlinin bid'atleriyle beraber olmadılar. Bid'at ehliyle onlar bid'at işledikleri halde, bid'at üzeri oldukları halde onlarla beraber olmadılar. Onları terk ettiler. Ve onlar Rablerine kavuşuncaya kadar sünnetleri üzere oldular. Siz de inşallah böyle olunuz. Siz de inşallah böyle olunuz. Kolay değil. Sabredin bakayım. Sünnet üzere olun bakayım düşmanlarınız nasıl artıyor anadan, babadan, kardeşlerimizden, çevrenizden, arkadaşlarınızdan değil mi? Toplum nasıl düşmanınız oluveriyor? Varsın olsunlar var. Rabbimiz onları da öldürecek ve hepimiz huzuruna gideceğiz. Öldükten sonra bize düşmanlıkları bir zarar verecek mi? Şimdi bile zarar vermiyor. Veremez. Ama biz sünnetimiz üzere olursak Abdurrahman İbn Yazid Rahmetullahi aleyh Abdullah İbn Mesud'dan nakletmiş. Demiş ki Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh قال: "القصت في السنة خير من الاجتهاد في البدعة." Sünnette istikamet ve adalet üzere olarak yürümek. Yani sünnete uymayı kast etmek anlamında söylüyor değil mi? Maksadı sünnet olan çünkü kast kelimesiyle maksat kelimesi aynı kökten geliyor iktisat da olur çünkü kastla iktisat aynı şey bir başka rivayette de el iktisadu f'sünneti kayrun minel iştihadi fil bid'ati şimdi iktisattan kasıt istikamet edilmedir Hedef edinme. Kast, maksat. Kasattuk edersin. Seni hedef aldım. Seni niyetlenerek söyledim veya geldim gibi demektir. Sünnette iktisat üzere, salih amel üzere olmak az da olsa sünnete tabi olmak bid'atte müctehit olmaktan bid'at üretmekte, bid'ata tabi olma noktasında İçtihat etmekten çok daha hayırlıdır. Onun için şu nasıl, bu nasıl, şuna ne dersin, buna ne dersin, bilmiyorum. O kadar. Bilmiyorum dedin mi birçok şeyi halledersin. Her şeyi bilmeye kalkarsan, her şeyi biliyor görünürsen, her şey hakkında fetva verir, bilgi üretmeye çalışırsan... Sen o zaman iktisat, kast üzere olamazsın. Allah korusun, bidate saparsın. Çünkü insan kendisi ilgisi olmayan şeyle ilgilenmiştir. Kendisini ilgilendirmeyen şeyle ilgilenmiştir bu durumda. Ve ne yapar? istikameti de kaybeder Allah muhafaza. Buyursun. Allah cümlelerinden razı olsun. Allah duyduklarımızı hıfz etmeyi, öğrendiklerimizi amel etmeyi Emrettikleriyle amel etmeyi Neh ettiklerine sakınmayı Cümlemize nasip ve müyesser eylesin